Sanmanız kim mihneti hicranı andım ağladım Zevki bastıyla geçen devranı andım ağladım Gösterip çevrinden ayara şikayet suretin Sup olunca dün gece cananı andım ağladım Vay eşkim hafı havhı duzahtan sanır bilmez ki ben Dilde olan ateşi suzanı andım ağladım Damı gamdan olduğundan giryemi yemi sanmam ki yar Gayrılarla etti, seyranı andım ağladım. Arzı Mehrinden rakibin hande el verdi bana, Dildeki suzi gamı, pinhanı andım ağladım. Himmeti hubanı gördüm, zikreder erbabı aşk, Sevdiğimden gördüm ihsanı andım ağladım. Ruhiye gülşende gördüm, gülden ağlar andelip, Ben heman ol goncayı, handanı andım ağladım. Asıl adı Osman olan ve Bağdat diye ün yapmış, seyahat etmeyi çok seven bir şairimizi konuşacağız bugün. Her fırsatta kendini övmekten geri kalmayan, değerini bilenlerin yanındaysa kendisini küçük zerre gibi görebilen büyük şair Bağdatlı Ruhi'nin şiirlerini kıymetli üstadım Hayat İnaş'ta konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Merhaba hocam. 1605. 1605. 105. bu neye kabul eder Baki merhumdan 5 sene sonra yani Fuzuli gidelim 45 sene oldu Baki gidelim 5 sene oldu adatlı ruhi semti hamuşağına göç etti bir güneş battı evet, öbürü doğmaya öbürü devam ediyor aynen öyle eskiler en azından bir kısmı öldü vefat ettiği yerine böyle demeyi de severlermiş Semti hamuşana göç etti. Yani suskunlar mahallesine gitti. Evi oraya göçürdü. Hamuşan, susanlar, suskunlar demek. Böylelikle tabi ifadede, ibarede bir işaret var. Bir anlam var. Hayat devam ediyor da ortam değişti. O da değişti. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ölüm bir evden bir eve göç etmektir. Buyurmuşlardı. Ona atfen ...netice itibariyle sadece bir yer ve ortam değişikliği olduğunu hatırlatan bir anlatım biçimi. Her şairimiz gibi Bağdatlı Ruhi Merhum da... ...naatlarıyla e, divanına giriyor. Yani daha önce de söylemiştik, naatı olmayan bir şairimizden söz etmek mümkün değil. Şuradan beş beyt seçtim. Bu naat bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı olarak büyük şairin her beytte dostlarından en büyüğünden başlayarak sırayla Hulefai Raşidini andığı bir üslupta yazılmış Madeni tahkik odur mahzeni tevfik odur sahibi suddik odur salli ve sellim aleyh hakikat madeni hakikatin kaynağı odur başarının her türlü güzelliğin mahzeni hazinesi odur Sahibi Sıddık odur. Sıddık'ın sahibi odur. Buradaki sahip kelimesi bugün kullandığımız manada değildir. Sohbetten gelir. Yani onunla sohbet eden, onun arkadaşı olan demektir. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh, ismi anılıyor ilk beytte. İkinci beytte geçiyorum. natık güftarı <gülüyor> hak, alimi halkı tabak, sahibi faruk hak, salli ve sellim aleyh. Ortadan kafiyeli olan şiirlere de böyle musammat gazel deriz, musammat şiir deriz. Bu onlardan biri. Yani her Mısra kendi içinde de bölümlü ve kafiyeli. Hak sözü söyleyendir. Yani Hazreti Ömer'e geldi sıra. Onun sahibi olduğunu, onun en kıymetli dostu olduğunu söyleyecek. Bu beytte de bu defa hak söz, güftarı hak. Ee, faruk doğruyu yanlıştan ayıran ibarelerine yer veriyor. Çünkü onun vasfı o. Hazreti Ömer'in meşhur vasfı o. Natık-ı güftarı hak, hak sözü söyleyen alemi halkı tabak her türlü her tabakada insanların e, dertlerini, insanları tanıyan bilen sahibi faruk hak. İşte Ömer Faruk'un Allah'ın Allah doğru sözü Ömer'in dili altına yerleştirdi buyurulmuş Adet-i Şerif'te. Üçüncü beytte madeni ihsan, Hazreti Osman'a geldi, ihsan, cömertlik, Zenginliğin, zenginlik vermenin... önde. maden Madeni ihsandır ol, merdümü i ihsandır ol, merdüm insandır ol, sahibi Osman'dır ol, salli ve sellim aleyh. İhsanlar madenidir, kaynağıdır. İnsanların gözbebeği, merdüm, yani Şeyh Galip'in o meşhur beytinde geçiyor ya, Hoşça bak zatına kimsibde-i alemsin sen, merdüm de ekvan olan ademsin sen. Buradaki merdüm ibaresi iki anlamıyla birlikte. Yani hem insan adam demektir hem de göz bebeği. Yani böyle kelimelerin birden fazla manalarını da birlikte kullanma, tevriye dediğimiz bir sanattır ki bol bol yapıyor işte üstadımız. Hazreti Ali'ye geldik. Ahmedi muhtardır ol, seyyidi ebrardır ol, sahibi kerrardır ol, salli ve sellim aleyh. Hz. Ali'nin sıfatlarını, onun kahramanlığını, kerrar diyor. Enteresan bir şey değil mi? Kerrar, durmadan tekrar tekrar hücum eden efendim manasına geliyor ve zülfikar ile anılır biliyorsunuz. Ve 5. Beyt'te de bu defa Hasan ve Hüseyin efendilerimize temas edilmiş. Ceddi Hüseyinü Hasan, mihrisi pihri köhen, sahibi hülkü Hasan, salli ve sellim aleyh. O ki Hasan ve Hüseyin'in dedesidir. Köhne dünyanın bu eski çarkın güneşidir bir tanesidir ve güzel ahlakın ta kendisidir sahibidir salli ve sellem aleyh. Nihayet son beytini aldım. Bu uzun bir e, Evet bayağı ama yani bu birkaçını seçtim. Burada da kendinden bahsediyor. Görse cemalin gözüm payına sürsem gözüm ''Yok sana lâ yüksözüm salli ve sellim aleyh, sen övmeye gücüm yetmez ya Resulallah. Acizane biraz kemküm ettim.'' diyor yani. Şimdi Hazretin mısralarından bir kısmı da çaharyarı güziğine ayrılmış. Yani bunu da ilk defa bu kadar net biçimde görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir'den başlayarak, Hulefai-i Raşidin için ayrı ayrı birer naat mesabesinde eser vermiş. Sadece Hz. Ebu Bekir için yazmış olduğu yedi beyitli naattan, yedi beytli kasideden, üçünü seçtim. Dersen ki bulan nazmın avalimde itibar, dibacayı kelamını kılmedhi çağrıyar, o emirül müminin sıddıkı sahib sıdkim, arifi sırrı hüdadır, salik hüdâ, Ekmeli halkıcı han ol, makla ol ehli vefa, çağır yarı içre ol oldu, yar garı Mustafa. Aleyhisselatü Vesselam. Şiirim alemlerde değer bulsun diyorsan diyor şair kendisine sözünün başlangıcında dört büyük dostu çağır yarı an onları öv, onları e, kalemine değdir, kalemin onları sahasında at koştursun, böylece itibar bulursun. Çünkü insan sevdiğinden kıymet alır. O emirül müminin ki ki sahip Sıddık, yani Sıddık doğruluk sahibi olan o Ebu Bekri Sıddık Hüda sırrına Ariftir. Arifi sırrı Hüdadır. Salik-i Rahi Hüdadır. Allah yolunun da yolcusudur. Son okuduğum beytte ise cihan halkının en üstünü ekmeli, peygamberler hariç en üstün olmakla ol ehli vefa o sayede ne oldu? Çağr-yar içinde dört dost içinde. Yarı Garı Mustafa oldu. Mağara arkadaşı o oldu. Değil mi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz mağarada onun arkadaşıydı. Korkma Allah bizimle la tahsen innallâhe me'anâ ayeti kerimesi dahi yani, hadis-i şerifi de ayeti kerimesi de efendim bize bu işaretleri veriyor. Bu sahada yazılmış olanları böylece bitirdikten sonra bir özel şiirine temas edeceğim. Buyurun. Bu da çok uzun yani şöyle böyle 72 mısra yazmış. Ben ilk kıtayı aldım. Tabi artık naatlar veya kasideler değil burada şairane sızlanışlar var. Senin başta okuduğun da öyledir yani andım ağladım diyor. Neydi onun redifi bir daha baksana. Sanman ki. O sanmaz ki kim mihnet icra'nı andım. Ayrılıktan ağladım. ağladığımı san, zannetmeyin. Ee? Zevki fastıyla geçen devranı evet. andım Zevki ağladım. Bak. Şimdi bakın burada yani çektiğim acıdan ağlamıyorum. Geçen mutlu günlerimden ağlıyorum. Ee, i̇nsan aslında ona ağlar. Yani güzelliği tattıysa, bildiyse, vuslata erdiyse, kavuştuysa sonra kaybedince ona Ama ağlar. Onun daha büyük daha büyüktür. Izdıraba alışık olan ona katlanır. Daha kolaydır nispeten. Burada da işte ben güzel günler geçirdiydim de o geliyor aklıma. Şimdi onun için ağlıyorum diyor. Aşağıdaki bir başka beytte de sen okurken ee, güldüm yani enteresan bir şekilde başkasına verdiği yüzden ağladım diyor sevgil evet. sevgilinin başkasına arzı mihrinden rakibin hande el verdi bana Evet. dildeki suzi gamı pinhanı andım ha, işte başkalarına yüz verdiğinden dolayı içim yandı da o gizli derdimden dolayı ağladım o meyanda o lezzette yazdığı şu şiiri 8 mısra ilk kıta gamınla ağlamaktan görmez oldu çeşme gir yanım Tutuldu hasretinle inlemekten kalbine alânım. Yedi kat yere indi cüv çeşmimden akan kanım. Deruni çarhtan geçti hadengi ahu efkanım. Perişan etti halkı alemi hali perişanım. Esiri derdi hecr oldum bulunmaz oldu dermanım. Belayı aşk ile yaklaştı kimtenden çıkacağınım. Medet devletli başın çün bana rahmeyle sultanım. <gülüyor> yani maşallah. Ee, bu kadar sızlanacak derdi gerçekten tatlı mı diye insan merak ediyor yani bu kadar böyle yandım acaba. Yok bu yani. kadar ne yazdırdı, ne, o, yazdırdı. o ateş neydi? oldu yani yazdı. evet ne olduysa yani ee, bazen insan düşünüyor yani elbette abartır şairdir yani onun işi biraz abartmak ama e, sadece abartmayla da buraya gelinmez bu kadar olmaz yani mutlaka yaşanmışlıklar var. Yani Fuzuli için daha çok biliyoruz. Bağdatlı ruhi merhumun evet. hayatını çok detaylı bilemiyoruz. Yapılmaz bir çalışma maalesef. var. Abdülbaki Gölpınarlı'nın galiba bir çalışması var. Sen de ona ulaştın. Güzel notlar evet. almışsın. Tebrik ederim. E, Fuzuli daha meşhur. Oradan biliyoruz. Yani ayrılıktan bahsettiyse sonuna kadar yaşadı. Yalnızlıktan söz ettiyse sonuna kadar hakikaten yaşadı ki anlatıyor. Hikaye değil yani. Gamınla ağlamaktan görmez oldu Çeşmigirya yanım Gözlerim artık görmez hale geldi. Senin ayrılığının gamıyla ağlamaktan. Hasretinle tutuldu inlemekten kalbin âlânın. Ağlayan demek o da kalbin âlânın. Yedi kat yere indici uyuyi çeşmimden akan kanım, Gözlerimden akan yaş. Kan daha doğrusu yani yaşta değil yani kan akıyor gözlerden. Yerin dibine indi. Derun-u geçti hadenge ahu efkanım göğü deldi diyor attığım ah figan okları diyor göğü deldi diyor perişan etti benim perişan halim halkı millet de bana acıyor yazık olduruyor yani bana çok acıyorlar esiri derdi hecr oldum bulunmaz oldu dermanın çare bulunmaz derman bulunmaz hale geldi ayrılık derdinin esiri oldum Aşkın belasıyla canım çıkmak üzere artık ve son mısra asıl bunu diyecekti. Medet devletli başın için bana ile sultanım. Allah başın için, canın için, başının gözünün sadakası olsun bana bir merhamet et diyor. Hep de böyledir merhamet istenir sevgiliden. Sultan Fatih merhumun o meşhur beyti geliyor insanın aklına eğer sevgiliden gelmezse merhamet diyor cihan doktorları buna deva veremezler onun tek ilacı yardan gelen bir iltifattır bu iltifat sert de olsa yeter ki varlığın muhatap alması bile yetiyor <gülüyor> sert de olsa da <gülüyor> şimdi yıllar içinde Bağdatlı ruhiyi tanıyalı çok oldu benim çok etkilendiğim özel beytleri ayrıca seçtim hocam. biri şu Tamamen böyle samimi nasihat, kalpte taşınması gereken sevginin ne olduğuna dair, her kaynakta mutlaka Bağdatlı Ruhi anılınca şu beyit geçer. Cihanun nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denlü talibi var kim ne sana ne bana artar. Çok severim bu beytini. Kendisiyle konuşuyor, Ruhi merhum, Bağdatlı Ruhi, diyor ki, bakıyorum da diyor ruhiciğim, Dünya nimetinden hisse alasın var senin biraz iştahlanmışsın öyle görünüyor. Bu haline üzülüyorum. Sözümü dinlersen vazgeç bu işten bu sevdadan vazgeç çünkü o kadar çok müşterisi var ki o kadar çok talibi var ki sana bana artmayacak Boşuna düşman kazanacağız. Ger gerildiğimize değmez yani. Yorulduğumuza <gülüyor> değmez diyor. <diye. gülüyor> Cihanın nimetinden hisse ümidin götür ruhi. O denli talibi var ki ne sana ne bana artar. Bir diğer beyti de yine aynı derecede şöhretli. Künci mihnette rakiba bizten Hasanma sanma. Yara de yatursa elemi ben de yatur. Eyvallah. Beyt de böyle olur işte. Yani. Beyt de böyle olur kardeşim. Çok muazzam hocam. Şimdi enteresan bir şey bu. Yani bu modern çağın insanına bunu anlatmanın bir kolayı var mı bilmiyorum. Yani züğürt tesellisi der çünkü insanlara. Yani kendini avutuyor der diyebilir. Ancak bize kulak verenlerin öyle düşünmeyeceklerini ümit ediyorum. Mihnet köşesinde çaresizlikler içinde kıvranıyorum ben ey rakip. Sen de yarı koyunu aldın ya. Sakın havaya girme. Onun elemi benim kalbimde yatıyor ve aşk elemden ibarettir. Kaybeden sensin, farkında değilsin diyor. Şimdi, şimdi öyle bir şey ki bu. Daha önce bir vesileyle Fatih merhumun mısralarından söz ederken, aşkta kavuşmak yoktur. Evet. Fehvası mucibince, kavuşmak zaten murad edilmez. Yani öyle bir şey düşünülmez. Aşk... Kavuşursak aşk da olmaz sanki. O başka öyle bir şey, şey yani. yani kavuşuyorsan sonlu demektir. Sonlu bir şey konuşuyoruz demektir. Halbuki aşk sonsuzdur Allah'a dairdir. Sayır aşklar onun egzersizidir. Onun yolunda atılmış küçük bebek adımlarıdır. O sayede ermek, bek, ulaşmak, olgunlaşmak umulur. Gaye odur. Ee, ve aşkın üç kahramanı vardır her daim. Aşık, maşuk, rakip. Kün cemihnette rakiba, ey rakip diyerek üçüncüye hitap ediyor. Ee, kimdir bu rakip? Aşkı hakikide şeytan ve nefistir. Yani bu nükte fark edilmeden aslında klasik şiirimizden bir şey anlamak pek kolay değil. Onu anlamak lazım. Yani bir şekilde maksadın görünen olmadığını... Hayatta kullandığımız manalarla yer almadığını, oradaki kelimelerin bir mazmun olduğunu, metafor diye bir imge olduğunu hatırlamamız lazım. Ruhiye gülşende gördüm, gülden ağlar Andelip. Sen de okudun ya demin. Evet. Ruhiye gülşende gördüm, gülden ağlar Andelip. Ben hemen ol Gonca'yı handana andım ağladım. Baktım ki diyor Bülbül, Andelip Bülbül demektir. Baktım ki. Gülden dolayı ağlıyor. Onun da derdi gül. Herkesin bir derdi var. Ben ise diyor o gülen gülü gördüm. Andım ağladım. Gonca'yı Handan. Ben sevgiliden ayrılığı ile ağlıyorum. Fuzuli ne demişti su kasidesinde? Vehmilen söyler dili mecruhi peykanın sözün. ile içer her kimde olsa ya resul. Şimdi ikisini yan yana koyarak incelemek lazım. Sadece onun ayrılığıyla ağlıyor. Tek derdi bu ayrılık. Ama hadi ayrılık bitsin de kavuş dediğin anda da ölür. O heyecana kalp dayanmaz. O büyük şeydir yani takat getiremez ona. O yüzden adını anarken korkuyorum diyor. Seni anmaktan başka bir tesellim yok ama anarken de korkuyorum diyor. Bunu da şuna benzetiyor. Kılıç yarası almış ölmek üzere olan hasta su diye indir ama kana kana su içirirsen ölür. İşte sevgiliyi görmek ona... Ulaşmak, vuslat, pervane muma vasıl olduğu zaman, vuslat gerçekleştiği zaman yanıp yok oluyor. Can veren pervaneler işte tam da o demek. <gülüyor> <gülüyor> Sanman bizi kim şireyi engurilemestiz, biz ehli harabattanız mesti elestiz. Meşhur terkibi bendinden. Bağdatlı ruhi merhum. Terkibi bend. Evet. başka bir usul. Yani edebiyat şiir tarzında bambaşka bir usul. Uzun manzumelerdir. İşte 7 veya 8 beytten ibaret bir kıta yazılır. Onun 17, altında 17 bent. 17 benttir bu ruhinin terkibi, terkibi bendi. Her bendin altında e, özel bir beyt yer alır. Tercihi bent diye bir başka usulü vardır. Bu defa o beytler aynı beyttir. Döner döner aynı şeyi söyler sonlarda falan. Tekniğine boğmaya lüzum yok tabii de. Terkibi ben de yazdıktan sonra Bağdatlı Ruhi Merhum e, programdan ya senin de bana hatırlattığı evet. gibi aradan geçmiş 300 yıl ve Ziya Paşa gibi bir adam çıkıyor ortaya ve terkibi ben de öyle bir nazire yazıyor ki e pes doğrusu yani. 300 yıl. 300 yıl. E şimdi eskiden geçen yıl yıl değil mi ya? Yani? 300 yıl geçiyor. Geçti. Ve buna rağmen o usulde insanlar Aynı hissiyat içerisinde, aynı güzellikte ve kalitede eserler veriyorlar. Ve bunlar okunuyor, biliniyor, ezberleniyor, tedavül ediyor. Bize ne oldu ki son 60-70 yılda yani Yahya Kemal Beyatlı'nın vefat edeli olmuş 60 sene ama sen onun şehirlerini bugün yabancı dil gibi karşılıyorsun. Bunun öyle çok kolay bahanesi bunlar mı? Şimdi hocam e, bu konuyu biraz daha açalım istiyorum. Hayır, yani. hay. Genelde şu şikayeti yapıyoruz bize işte ya işte bunları sadece bilenler okuyor, anlayanlar okuyor e ama geçen gün bir sohbette de olmuştu işte şiirle ilgilenen birileri var. Diyorsunuz ki şunları okudunuz mu? Yok biz hiç onları görmedik, duymadık evet. bilmiyoruz. Evet. Oysa ki bizim hikaye oradan başlıyor. Evet. Nasıl oluyor bu şimdi? Ben Biraz bu önce evet. okuduk. Evet. Naat okuduk işte Cihar Yarı Güzü'ne yazılmış şiirler okuduk bu adamların hepsi allame Kur'a Kur'an değil mi ki? Yok ya şey. yok öyle bir şey yok sırada. Bu adattı Ruhi biraz önce de okuduk ki hocam sipahiymiş adam. Yani hiç öyle abartılacak bir şey yok ama, ama kültür yaygın yani elbette belli bir seviyenin üstünde. O zaman yani, biraz suçu kendimizde mi aramamız lazım. Kendimiz aramamız lazım. Ben başka türlüsün. Yani bize şunu yapmışlar basım, şunu etmişler falan pek sevmiyorum bu tür. Yani şimdi şikayet etmek şey çözüm ama, üretmiyor zaten hocam. Ya, ya kim yaptıysa yaptı. Kuyunun dibine düştünse senin problemin kuyudan çıkmaktır. Onun çaresine bakacaksın arkadaş. Yani birilerinin üzerine suçu atara kendini kenara çekmek şık olmuyor. Yani bu zihin tembelliğinin, zihin konforunun, bahanemizin, bahanemizin ta kendisi oluyor aslında. E şimdi yüzyılımızda da enteresan şeyler görüyoruz. Nabi merhumun natına, o meşhur natı var yani ya efendim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam için Medine-i Münevvere'ye girerken sakın terki Terk edepten, kuyi mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. Evet. Dört bir daha var. E 1951'de vefat eden Tahir Olgun buna nazire yazıyor. Mısraları karşı karşıya koyduğunuz zaman hangisinin Nabi'ye ait olduğunu ayırt etmek mümkün değil. Doğrudan biliyor olmasanız. E demek ki 50'li yıllarda dahi üstelik bir de garip bir şey söyleyeyim. Bu nahtı yazdığında bu testisi yaptığında 19 yaşında olan bir delikanlıdan bahsediyoruz. Diyelim ki elit, diyelim ki çok okudu, diyelim ki farklı falan. İyi ama kardeşim, 19-20 yaşında bir delikanlıdan bahsediyoruz ve Nabi'nin o beytine şunu söylüyor. Geldi, hayret etme yani. Buyur hocam. Taâlallah zihî devlet sarayı istifadır bu. Güzide cayı aramı Nebî-i Müciz'e teba'dır bu. Eğer şey satı arzü özr evli bu. Dahilek küyü aczol kim melazı ilticadır bu, sakın terki edepten küyü mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Yani her şeyi bir tarafa bırakıp, efendim o imkanlar şimdi yok da işte efendim başımıza şu geldi bu geldi, ya bırak Allah Şimdi sana. hocam e, özür diliyorum sözünüzü kesmekle istemiyorum ama konuyu şöyle de irdelemekle. lazım. zaman zaman hızlı Biz, gidiyoruz. Lazım. Sadece şikayet ediyoruz. Evet. Sadece kızıyoruz. Bak şöyle yapmışlar. Tamam bunu herkes biliyor. Yani bir şey, bir o yönde hep hemfikiriz ama. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha, mesele odur. Sen ne yapıyorsun? Neresindesin? Ne kadar gayret gösteriyorsun? Merakın ne kadar? Ya şu içinde bulunduğumuz çağda Allah aşkına o kadar lüzumsuz faaliyetlerimiz var ki biraz da çeşme insaf ile bakıp yani biz ne yapıyoruz diye düşünmek lazım. Saatlerce AVM'de dolaşıyorsan, olur olmaz televizyon programlarına saatler ayırıyorsan. Yani herkes ilgileniyor diye bir takım lüzumsuz faaliyetler, herkes maçlar vesaireler. Yani, hadi herkes tam yapıyor diye, yani. herkes ya. okuyor diye ya. okuyoruz, herkes okuyor diye okuyoruz, herkes alıyor diye alıyoruz. Herkes konuşuyor diye konuşuyoruz. E, sen ne söylüyorsun? Ya. Yeni söylediğin bir şey var mı? Şimdi derdin, ba Bağdat'ta ya. ruhiye baktığımızda böyle şey yapıyorlar. E, Küçümseyerek konuşuyor adam. He. Gide kardeşim sen bir tane yaz bakayım bunun gibi görmekte bir, evet, bir görelim. Zannetmek iyi şöyle böyle bir söz. gelsem dahi söyle böyle bir söz. Yani değinmeyebilirsin bu hakkındır ama sen de bir şey söyle bir duyalım canım. Yani bir şey duyalım yani. Orada da böyle garip işler oluyor. Şiir yazıyorum diyor. Şiirle meşgulüm diyor. Edebiyatı. Ama ne Baki'den iki mısra haberi var. Ne Nabi'den ne Fuzuli'den geçtim ya. Ne Yahya Kemal'den. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi hocam ee, dün beni benim burada yeğenim burada, geldi. Daha, burada çok üstüme gelme. Bak. Yeğenim geldi. Şimdi <gülüyor> bir örnek vereceğim. <gülüyor> yeğenim geldi. Dedim ki ne yapıyorsunuz? İşte şunu oynuyorlar, bunu oynuyorlar. İnternette şöyle vakit geçiriyorlar. İyi de bizim çocukluğumuzda böyle değildi ki. Biz inek kütmeye giderdik. Ne bileyim işte bir sıkıntıyı beraber çözerdik. Bir tarlada bir iş yapardık. Yani hani bizi de meşgul eden bir işler vardı. Bizi de şeyinlik. miras kalan da o şey oldu ve çalışmayı, bir şeyler yapmayı, bir şeyler başarmayı o bize aşıladı diye düşünüyorum yani gençliğimizde. Tabii. Şimdi biz geleceğimizi ne bırakacağız hocam? Yani Torunlarımıza işte yani bundan işte umudumuz dediğimiz gençte endişe etmeli, bundan korkmalı. Yani ciddi ciddi bundan vehmetmeliyiz yani. Vehmetmeliyiz. Bizler elbette bir dönem yani şanslı bir dönemi yaşadık. Böyle güzel sözlerin ortalıkta dolaştığı, insanların dilinde dolaştığı, birbirlerini hatırlatabildiği bir çocukluk geçirdim ben mesela. Yani Artık biz de eskilerdeniz, öyle sayılabilir. Şimdikiler bu imkana sahip değiller ama ee, karamsar olmaya da hakkımız yok. Çünkü şunu düşünmeye ihtiyacımız var. Ben babamı, dedemi anarken gözümün önüne gelen resimde onun biraz boynu bükük, Namaz kılışı var, Kur'an-ı Kerim okuyuşu var, Ramazan'da değişen haleti var falan. Yani Bunlar geliyor gözümün önüne ki babam da sağdır, dedem merhum, dedelerim merhum. Bizi nasıl hatırlayacak bizim çocuklarımız? Bunu düşünsek iyi olur. Ya babam çok meraklıydı, hiç maçı kaçırmazdı falan Mu acaba? Falan hangi dizilerde şu dizinin meraklısıydı fanatiydi falan. Ya, sosyal medyada acayip stardı evet, babam ama evet. cenazesinde hiç kimsiz Allah, yoktu. Medya şey fenomeniydi Yani, <gülüyor> yani e, dönelim buradan. Dönelim hocam. <gülüyor> Sanman bizi kim engür en mestiz. Biz ehli harabattanız mest-i diye beytini okuduk ya Terkibibent'in ilki. Zannetmeyin bizi ki üzüm suyuyla sarhoş olduk. <gülüyor> e elest meclisinin sarhoşuyuz biz. Valla bu beyti duymak lazım canım. Yani duymalı yani. Hani vardı ya Homeros şarap içmeden şair olunmaz demiş de bizimki de cevap veriyor. Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. Onu anlatıyor işte. Evet. el Meclisi'nde Allah-u Şan Hazretleri'nin ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sual buyurup bizim de evet ya Rabbi Rabbimizsin dediğimiz o anda bize nasip olan ilahi aşkın sarhoşuyuz diyor. Ne zannettin diyor üzümle mi kafayı bulduk falan. Böyle giriyor adam söze. ''Terdamen olanlar bizi âlûde sanır lîk, biz mâ ilibûsî lebi camu kefî Abi anlamama gerek yok ya, bu altını terkip kurmuş adam. Yani şurada yaptığı matematiğe insan hayran olur ya. Yok efendim Farsçadan gelmiş, Arapçada. Nereden geldiyse geldi. Yani şimdi derdimiz o mu? Yani manaya manaya bakmaya üşendiğimizden belki böyle bir takım böyle lokalizasyonlar filan, böyle bir takım adlandırmalar filan. Biraz o da zihnin bir kaçış şeyi oluyor herhalde. Yani Cemil Meriç merhum öyle demişti yani uydurma dil tarihten kaçanların, argo kanundan kaçanların dili diye. Ya. Yani Kaçmayalım. Bu bizim tarihimiz. Biz şu, şu coğrafyada bin yıldan beri bulunuyoruz azizim ya. Allah aşkına ya. Bin kırk senesinde Tebriz başkent olmak üzere kurulan bir organizasyon devam ediyor. Ve biz Allah'a şükür yani şöyle böyle birkaç yıl bin yıllık bir macera. E elbette bu hikayenin dökümanları var. En güzel, en parlak göstergesi de divan edebiyatı. Onun için kurcalıyoruz. Sandığı açıyoruz yani. Terdamen olanlar bize alude sanır. Lik, bulaşık olanlar diyor. Sağda solda garıcık <gülüyor> işlere bulaşmış olanlar bizdeki mesliliği serhoşluğu görünce bizi de kendileri gibi alude sanırlar. Yani alude kelimesi biraz ağır bir manası var yani bulaşık falan demek yani öteye götürmeyin. Öyle değil diyor. Biz maili busille bir camu kefi Biz diyor. O elde onun elindeki o hazretin elindeki kadehin dudağının mestiyiz. Avucunun içini öpmenin hayranıyız diyor o zatı şerif yerine göre ya şeyhtir ya da ya buradaki anlamıyla bezmi elesti Allah aşkına anlatıyor azizim. Yani bunca yüzyıl öteden hürmet yani hürmet üstadıma. Evet. Bu alemi faniyde ne mirüne gedayız? Alalara alalanırız. Pestile pestiz. Biz diyor bu fani dünyada diyor yukarıda değiliz diyor. Aşağıda da değiliz. Neredesin abi o zaman? Allah alalala nuruz pestile pestiz. Kibirlenenin tepesine çıkarız. Tevazu ederse altına, on ayağının altına seriliriz diyor ya. Yani. O yüksekse biz daha yükseğe çıkarız. İnerse biz de ineriz diyor. Yani adama göre muamele. Just as just rest rest. Bu işte bir kişisel gelişim dersidir. Bu bir adam olma dersidir yani. Bu beyti Nazire bu beyti tanzir ederken Terkibi Bendin'de Ziya Paşa enteresan bir şey söylemiş. Terkibi acibiz, iki hasiyetimiz var. Ahbabımızın devletiyiz, hasma belayız. Vay vay Allah rahmet eylesin. O da çok enteresan bir adam ya. Diyor ki acayip bir alaşımız biz. Biz böyle iki zıt diyor. Nesin abi? Dostlarımız için devletiz. Onlar için şerefiz. Düşmanımızın da ödü patlar bizden Allah'a mesra. Bir de Ziya Paşa e, <gülüyor> e, Avrupa görmüş bir adam. Tabii. Şimdi hani birileri kenara çekilip de işte onlar Osmanlı döneminde yaşadı demesin. O dönemde gidiyor Avrupa görüyor, oraları geziyor ve çıkıp bunu yazdığında da e, büyük bir heyecanla yazıyor. Elbette, vali yani aynı şey zamanda Adana valisi. Adana'da kabri orada merak edenler 55 yaşında vefat etti orada yatıyor diyarı küfrü gezdim beldeler kaşhaneler gördüm dolaştım ülke İslam'ı bütün viraneler gördüm yani sosyal tespitler yapıyor sızlanışlarını ifade ediyor şikayetlerini söylüyor yani üst düzey bürokrat bükülmez bir aydın efendim bıçak gibi de bir şair 300 yıl önceki üstadına da muazzam nazire yazmış bir adam terkibi bendinin sonlarına doğru sabah rüzgarıyla Bağdat'a selam gönderir Şimdi Ziya Paşa, ya çok dalmayalım Bağdat ruhi unutmayalım o sebeple. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ey sabah rüzgarı diyor yolun ıraka uğrarsa diyor. Ruhi, Haz Hazreti Ruhi'nin diyor kabrini ziyaret et. Selamımızı söyle ve ona de ki diyor. Senin gibi bir şair yoktu ama bugüne kadar Allah'a şükür diyar Rum'da senin bir menendin artık var de diyor. Kendisini kastediyor. İşte ya, bu güzelliğe bu bakar mısın? Bakar mısın? Güzel. Evet. Neşe budur işte. Yani o da yaşadı ben de yaşadım. 300 yıl sonra selam sonra, gönderiyorsun. Selam gönderiyor. Peki o selam gönderme bir nedir? Yani bir e, fantazya mıdır? Değil. Belli selami ravdatan bir nebiyyil muhterem. Arapça bir beyt vardır malum. E, e, Rihaz sabah ya birden gelmedi aklıma ey sabah rüzgarı diyor. Uğrarsa yolun diyor. Semti haram eyne. Hatırladın mı mısraları? Resulü Zişan'a selam söyle söyledi, bir şey de ben... tabi tabi ee, neyse gelmedi işte Rihas Sabah e, Bellü selami ravdatan fihen nebiyyil muhterem ona ulaşamayan bir hanım sahabinin uzaktan Hazreti Rümey saydı yanlış hatırlamıyorsam terennüm ettiği bir İslam klasiğini hatırlatan bir biçimde sevgiliye selamınızı ancak rüzgarla gönderebiliyorsunuz. Ve halk türküsünde bunun iz düşümü herkes dosta yazmış arzu halini benimkini rüzgara yazmışlar. Eyvallah hocam. Ee, şimdi hangi iklimde yaşıyoruz ya? Yani sözüm ona yani yetim gibi ki hiç kimsemiz yok bizim bir kökümüz yok bir şeyimiz yok gibi bu ne hal bu ne hal ya bin yıldan beri buradayız biz Allah Allah Demek ki bir problem var bazı iletişim sorunsalımız var onları bir an önce çözüp sözleri var Allah, Allah ne olacak terkipaşa yok İltifatı çarkı görmem nabecai ganeye Düşmanı irfan olur Elbetten nâ A aşina Badat ruhi. <gülüyor> dünyanın diyor, layık olmayanlara iltifat etmesine şaşmam diyor. Kendisi de aynı kumaştan da ondan <gülüyor> irfan İrfan düşmanı olduğu için diyor, cahilleri çok seviyor diyor. Kamiller ızdırap çekiyor diyor. Şahiller hep böyle söylerler. Kamil e, kenarda kalır, cahil taç giyer falan gibi o serzenişler. Ziya Paşa'da da, e, Bağdat Ruhi'yle de. Zatındaki asarı kemal olmaya hardır. Ya şalı ya eynine giymiş ya yeşil sof. Eğer diyor kemal eserleri yoksa zatında diyor, adam değilse diyor yani, çok affedersiniz har eşek demek efendim. O eşektir diyor. Sırtında diyor ilmi temsil eden bir şey olsa da, üst makamları temsil eden bir kıyafete bürünse de bildiğin eşektir diyor. Şimdi onu böyle dedi ya, Ziya Paşa'nın terkibindeki cevaba bakınız terkibine. Bed asla necabet mi verir <gülüyor> hiç üniforma, zerduz falan vursa ne şekine eşektir. Yahu. Sadece onların neşesine ortak olma adına ilgiye değer. Yani o kadarı için bile değer. Geçtim gerisinden ancak bir şeyi daha söylemeden geçemeyeceğim. Şairlerimizi sadece güzel sözler söyleyen, parlak e, şiirler yazan insanlar olarak görmek de bir kusurdur. Böyle olmakla beraber ilaveten mütefekkir şahsiyetlerdir. Şu kadar var ki onlar tefekkürü bu formatta, bu biçimde mazma koyarak ifadelendirmişler o yüzden de bizimkiler mütefekkir olduğu pek akla gelmiyor ayrı bir zaafımızdır ben sevgili gençlerimizin lügat eşliğinde bu çalışmalara az da olsa dönmelerini ümmit ediyorum bu alemi fani de safayı ol eder kim yeksan ola yanında eğer zevkü eğer gam bu dünyada diyor kim mutludur diye sorarsan yanında zevk ile gam aynıysa İkisini denk tutuyorsa, ha, o ya, keyif onun diyor. Keyif onun. Ne derdi var, ne telaş var. İkisine de, neden var. Peki, peki neden? Veren o. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını görenler can senin zannedecek. Bela görünenin nimet olduğunu biliyor. Allah diyor kuluna zulmetmez. Allah işini bilir. Allah bana bunu verdiyse fayda vardır diyor. Hayır vardır diyor. Öyle bak mütevekkil. Ama tembel mi? Haşa. Katiyen öyle anlamamak lazım. O mevzuda iyi anlaşılmalı. Çalışacak, gayret edecek o emirdir. Ama verilen bilinmeli ki Cenab-ı Hakk'ın ifsanıdır. Şimdi hocam son 10 dakikaya girmişiz. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> e, i̇şaret levhaları bölümümüz var biliyorsunuz. E, ne seçtim? Adem'e müşkil değil malu menal eksikliği. Evet. Müşkil oldur ki ola fazla kemal eksikliği. Allah razı olsun. Ağzına bal tıkayım. Bak burada bir şey söyleyeceğim. Buyur sen bir kelime seçmişsindir. Lugat. Seçtim hocam. Ben de Lugat'a Bak, bakayım. Eksikliği menal. redifli şu gazel çok özel bir yere sahip. Evet. Benim bildiğim üç büyük ustanın aynı redifli gazeli var. Biri Hayali Bey olmak üzere. Biri Bağdatlı Ruhi. Zannederim biri de Fuzuli'ydi. Bilmiyorum. Evet. Meraklı gençlerimiz varsa lütfen not alsınlar. Eksikliği. Ben buradan bir daha okuyorum sen ararken. Ademen müşkil değil malü menal eksikliği. Müşkil oldur ki ola fazla kemal eksikliği. Aa. Menali arıyorsun galiba. Evet hocam. Menal, nail olunan, nail olunan. sahip olunan, ha. ele geçirilen şey. Ha, nail olunan şey. Taşlıcalı Yahya'da diyor. Ona. Ne malum ne menalim var diyor. Burada Bağdatlı Ruhi'nin dediği şu. Adamın mal ve makamdan noksan olmasın, mal ve makamdan mahrum olması problem değil diyor. Hiç önemli değil. Ama önemli olan şu. Fazilet ve kemal eksikse işte o. Orada bir o problem derdi. var. Şimdi insan neyi edinmeli, neyin peşinde olmalı, neye talip olmalı? Mala talip olanlar ilim mi kıymetli mal mı diye sordular Hazreti Ali'ye radıyallahu anh. Hem de denemek için on defa girdi yanına on ayrı kişi. Gayri ayrı giriyorlar. Aynı soru. İlim mi kıymetli mal mı kıymetli neden her birine ayrı gerekçelerle ilmin kıymetli olduğunu gösteriyor söylüyor. Usanıyorlar deneliklerinden de utanıyorlar siz devam etseniz ben de ederdim diyor. Hatırımdaki o birkaç gerekçeden birkaçını söyleyeyim. Buyurun. Bir hatırıma gelenleri. İlim peygamberlerden miras mal firavunlardan. Eyvah. Bilmiyorum, evet malı sen korursun yoksa çürür ilim seni korur. Mal dağıtıldıkça azalır. ilim dağıtıldıkça çoğalır. <gülüyor> Mal sahibine desen ki maşallah çarık sağlam. Adam sana sinirlenir. Gözü var diye düşman olur. İlim sahibinin ilmini kabul etsen saygı duyar. Hoşnut olur. Çevir plağı tersine. Fakir birine desen ki maşallah malın yerinde sinirlenir. O da üzülür. Kime malın var desen kızıyor yani. Evet. Cahile desen ki maşallah ilminiz yerinde. O da adam yerine konduğu için yine memnun olur. Yani İlim kime nispet edilse kişiyi memnun ediyor mal kime nispet edilse o kişiyi huzursuz ediyor elbette ilim daha kıymetlidir işte bu beytin de kısaca şerhi. Şimdi hocam e, siz oradan devam edeceksiniz ama Hı. şimdi hani gazelleri ile alakalı e, bir şiiri var burada aslında gazeli nasıl yazılır onu da e, Daha oraya yazmış. giremedik bile değil mi ya e, ben böyle hani Oku kısaca bunu. onu da bahsetmek istiyorum. Sözde biz sir eyleriz fenni gazelde mahirüz. işidenler şiiri garraamız sanurlar sahiriz. Güya bir sihir yapıyoruz. Bizi seyredenler sihir yaptığımız, sihirbaz olduğumuz zanneder. Evet. Tutmuşuz mümtazlık semtin gazel tarzında biz. Tabıpak ile selaset bahsin etsek kadiriz. Ya zor şeyler seçmişsin ya. Yani. Burada da kafiye çok güzeldi hocam. İyi de onu, onu geç sen. O, zor. Tamam geçerim hocam. Yani o, o biraz zaman alacak. O zaman hocam Heh. şu eksilmede şey. ha, devreden peymeni mihrü vefa eksilmede var ya. Hmm. İstersen son Abi. 10 dakika hatta son 6 dakikaya girmişiz. Ver, ver, ver. Oradan devam edelim hocam. Buyurun. Devreden peymane'i mihrü vefa eksilmede kalbi ehli halden zevkü safa eksilmede. Dembeden yüz tutmadan meclis perişan olmağa, encümenden bade behcet feza eksilmede, tabıkılmakta kılmakta gubara lude cevri rüzigâr, sahveti ayneyi âlem nüma eksilmede. Burada keseyim artık. Dostluk, vefa giderek azalıyor. Hal ehli olanların kalbindeki safa, zevk azalıyor. Güzel olan her şey azalıyor, rezillik namına ne varsa artıyor. Tabiatı gubar alud ve çevril üzger. Yani tabiatımızı diyor toza buladı, perişan etti bizi diyor. Göz gözü görmez oldu. Safeti ayineyle alemde ma eksilmede alemi. Seyreden saf ayna mesabesinde olan kalpler toza bulandığı için doğru dürüst göremez hale geldiler diyor. Yalnız sen bayağı böyle zor şeyler seçiyorsun. Teşekkür ederim. Seçtiğini dediğini de yaptık ama şu beyti okumadan. Buyurun hocam. Kaç dakika kalırsa kalsın. Lanet ola ol mala ki tahsiline anın. Ya din ola ya ırzu ya namus ola alet. Ziya Paşa lanet olsun o mala. Ki onu kazanmak için adam ya dinini, ya ırzını, ya namusunu feda etti. Yazıklar olsun diyor. Bunun karşılığında edindiyse, din namus, ırz karşılığında mal edindiyse yazıklar olsun diyor. Bunu Bağdatlı Ruhi'nin şu beytine söylüyor. Yazık sana kim eyleyesin hırs tamadan bir habbe için kendini alemlere bednam. Tamı tamına aynı mana 300 yıl arayla Bağdatlı ruhi öyle söylüyor. Ziya Paşa böyle söylüyor. Yazık sana ki eyleyesin yazın hırsı tamahdan. Sana yazıklar olsun diyor. Eğer hırs ve tamah ile bir tane için bir habbe için alemlere kötü adın çıktıysa şunu kazandın ama adın kötüye çıktıysa yazıklar olsun değer mi diyor yani. İzzetini muhafaza et kardeşim diyor ya. Dünya ana değmez ki cefasını çeke Adem. Abi hepsini bir tarafa bırak, tek bir Mısra'yı, al çerçevelet, as. Yani yüzlerce şairimizin, binlerce şairimizin içinden birinin divanından, tek Mısra'dan söz ediyorum. Dünya ona değmez ki cefasın, çeke Adem. As, salonun baş köşesine. Dünya değmez ki, kahrını çekeyim. Kahrını. biraz düşünse insan anlamaz mı? Yani dert ettin, düşman kazandın, bir sürü girdin çıktın falan filan, sonra gittin kabirde yattın. Yer çekimi var kardeşim, yatacaksın yani. Hayret ediyorum diyor büyük bina yapanlara. Kabirde yatacak halbuki diyor. Arap şairi. <gülüyor> Neticede biz küçük o üç metre. Bu muydu yani şimdi? Bu bunun <Gülüyor> için Dört rakamlı bir mezar taşına bakıyorum işte. Dört haneli bir rakam var. Dört haneli bir rakam daha var. Doğdu öldü arada bir tire. Hayat dediğinde o tireden ibaret ya. Yani bu mu yani şimdi? Bu kadar telaşa değer miydi diyor. Hoş kuşe izek idi. Sefa ehline alem bir hal ile sürseydi. Eğer ömrünü Adem... Huzuru ve tevekkülle yaşasaydı dünya hayatı güzeldi diyor. Ah diyor keşke onu yapabilseydi. Zahir bu ki ahir yeri hak olsa gerektir. gerdir heme muhtaç ola ger malikidir hem. Servet sahibi olsa da aç da olsa netice itibariyle yeri topraktır. İnsan onu unutmamalı. Et lokması lazım mı doyurmaz mı senin nan zehr olsun o lokma kolla peymanneydu nan. Pesman deyi ben de doğru düz okuyamadım. İlla et yemen şart mı diyor. Ekmekle doymaz mısın diyor. Haysiyetini feda ederek pahalı şeyler yiyeceğim diye. Lüks hayat yaşayacağım diye. Kredi kartı borcuyla inim, inim diye. Onu <gülüyor> alacağım bunu ya. alacağım diye. Similezer'i kendine kat kat siper etsen. Merk okunu geçmez mi sanırsın siperinden. Altından gümüşten kendine zırh yapsan. Ölüm oku o zırhı delip geçmez mi zannediyorsun diyor. Vesselam Galiba bittik değil mi efendim? Bitti değil mi efendim? Hı? Hak çok, çok... ol ki hüdâ mertebeni eyleye ali, taac seri âlemdir o kim hakı kademdir. Toprak ol ki Allah seni yüceltsin. İmam Rabbani Hazretleri Farsça bir mısrada böyle söylüyor. Toprak ol ki sende gül bitsin diyor. Topraktan başka güle kavuşan yok. Öyle değil mi? Öyle. Ya nerede oluyor gül? Toprakta. Ya demek ineceksin ya? Baban Hazreti Adem topraktan yani tevazu et yani tevazu eden yükselir. Mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Ayak çekmez mi alemden ki alem menzili gamdır. Feragat aleminden geçme kim alem bu alemdir. Sakın ha dert etme diyor galiba o altı dakikada. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim ee, eksik olmalıyım. Netice-i kelam topraktan geldik. <gülüyor> Toprağa Toprağa gideceğiz. gideceğiz. <gülüyor> bu akşam da kadim edebiyatımızın üstadlarından Bağdatlı Ruhi'yi konuştuk. Haftaya başka bir şairinizde karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar.